Müslümanlar bir müddetten beri ucmaya kadar Kur'an'ı mucizür beyanın insanın iç alemini tahlili açısından, nefis alemini tahlili açısından bir nebze dahi olsa şerrini arz etmeye, takdim etmeye çalıştım Esasen çok geniş ve çok himmet isteyen bu husus, yani insanın heyecan ve teessürlerinin anlatılması, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimselerin heyecan ve teessürlerinin anlatılması, bunların şuur altlarının şuur üstüne çıkarılması, bunun tahlili yapılması, Tebedentirna insanın iç aleminin anatomisinin yapılması, mücim kendi haleti ruhyesi içinde ele alınması, cürümde daha fazla inhimak etmesini engel olunması, iyilikte bulunan kimsenin elinden tutulması, kendisine beşaret verilmesi ama baştan çıkarılmaması, şımartılmı, şımartılmaması kuran o Muhyüzü'l-Beya'nın insanın nefsine ve ruhuna hitap edişini ele alırken işte bu hususları ele alıyoruz. İnsanların rüyalarından, rüyaların bir kısmının edgat ahlem olmasından, bir kısım şuur altları olmasından, bir kısmının alemi misalden bir kısım levhaların onların enzarına arz edilmesine kadar Ondan ilmi ilahiden insanın mahbiti vahiy ilah ilamı ilahi olan veya mahbiti ilham ilahi olan veya vahiy ilahi olan kalbinde ilmi ilahinin aksedişine kadar ondan ileriye matuf insanın bir kısım meseleler hakkında fikir beyan etmesine kadar ayatı kuraniye insanın bu iç alemini insanın her türlü tasavvur ve düşüncesinin üstünde öyle fevkalade şerh eder, öyle fevkalade tefsir eder ki üstünde şerh ve tefsir olamaz. Bu onun mucizevi oluşumiyet ve keyfiyetinden sadece bir yönüdür. Eğer bu hususuyla ele alacağım ana kadar size 15-20 saat bu mevzuda bir şeyler arz ettiysem, şu üç-beş saatlik konuşma ile de sadece Frenkçe, insan psikolojisi, canlı psikolojisi dediğimiz bu sahaya Kur'an-ı Kerim'in inmesi, insanın aklının alamayacağı şekilde derinleşmesi, insan ve dünyatıyla suyun yüzüne çıkması hususu başlı başına harika ve mucizedir. İleride tahmin ediyorum, beşerin ruhi ve nefsi yönünü ele alanlar, hususiyle cemiyetleri idare etmede kendilerini vazifeli mesul bilenler, hem insanın iç hem dış yapısıyla bir muadele kurmak isteyenler ve bu arada gavurcu adıyla psikososyologlar Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü çok daha ciddi, daha derin tefsir etme lüzumunu duyacaklar. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde topyekûn bir beşerin heyecanının mevcelendiğini müşahede edecekler. Mücrimiyle, mücrim psikolojisiyle, mutisiyle ve Allah'a karşı derin ve ciddi inkiyadıyla herkesi Kur'an-ı Kerim'in içinde bulacaklar. Zaferler kaydeden muzaffer kumandanları, duydukları heyecanla bulacaklar onun içinde. Ama ilacını da arkasında müşahede edecekler. Onda insanların şımartılmadıklarını görecekler. İnsanların ümitsizliğe atılmadıklarını yine müşahede edecekler. Cennetül Firdevs'e gireceği ana kadar beşerin ciddi bir muadele ve muazene içinde adımlarını çok dengeli attığını, davranışlarını çok ölçülü yaptığını, hassasiyet ve titizlikle tıpkı mayinli bir tarlada yürür gibi yürüdüğünü müşahede edecekler. Kur'an kendi cemaatine, Cemalullah'ın müşahede ufkuna doğru bu istikamette marş marş emrini çekecek, beşer koşacak ama onun adab ve erkanı içinde koşacak, dengeli olarak koşacak. Bunu ileride insanlarla çok ciddi meşgul olan, insanın iç alemiyle ciddi meşgul olan düşünürler tarafından, mütefekkirler tarafından ele alınacağı ümidine havale ederek, ümidine havale ederek, şimdilik o kadar. Size söz verdiğim hususlardan bir başkasını arz etmeyi düşünüyorum. Belki bu hususta, kendi muzmeratım olarak, fikri istihzaratım olarak başka şeyleri de arz etmeyi düşünürdüm. Yer yer biraz da kendi içimden bazı simalara karşı feryadın ifadesi olarak yükselen, bizim cemaatimiz böyle ledünni ve derin meselelere karşı yabancılaştırıldı deyip itirazi cümleler araya soktum ya, bu benim üzerimde baskısını, tesirini icra ederek, hemen çarçabuk bu işten sarfı nazar etmeye, kestirmeden bu işi bitirmeye beni zorladı. İleride bu husus aşina cemaatini, Topyökün aşina cemaatini bulursa, meselelere vakıf nihyehban hatibini de bulursa dinleyecekler Teala çünkü bu dersler biraz da kendini kontrol eden insanların dersi. Kendini müşahede eden, hususiyle iç müşahadeye sahip insanların dersi. Eğer kainattaki realiteleri ehli tasavvuf biraz kavrayiverse esasen bu ders onların dersi. Ne acıdır ki onlarda sadece bir iç âlem derinleşmesine dalmış, bütün kevni realitelerden uzaklaşmış Sadece iç aleminde hülyalarını yaşamaktalar. İç alem ve dış alemin tevhidi, iç dış arasında kurulan bu muadele, bize gerçek Kur'an şuuru ve Kur'an fikrini verecektir. Söz verdiğim plana göre, planımı herhalde öyle arz etmiştim. Bu derste, Kur'an-ı Kerim'in başka mucizevi bir yönünü ifade eden onun gaybi ihbaratını arz etmek istiyorum. Bu sözün manası şudur, Kur'an bundan 14 asır evvel tedrici ceste ceste 23 senede nazil oldu. 23 sene içinde yaşayan insanlar bu 23 senede Kur'an'ın nazil oluşuna kendilerini uydurmaya, Kur'an'ın alem ve havasına adepte olmaya çalıştılar. İhtiyatlarını terk edebildiler. Ruhlarında Kur'an'a ait ihtiyatlar hasıl oldu. Kur'an gibi düşünmeye, Kur'an gibi konuşmaya, Kur'an gibi heyecan duymaya başladılar. Ve asıl mesele de odur. Kanunlar önce ortaya atılır ama bu kanunlar ister devletleri, orduları idare eden kanunlar olsun, ister fertler idare eden kanunlar olsun, isterse ferdin iç alemin idare eden kanunlar olsun. İlk defa ortaya atıldığı zaman bin türlü karabet nazarlarıyla onlar, gözden geçirilir tenkiti yapılır beşerin ruhuna mutabakatsızlığı mevzu istifamlar, tereddütler halinde belirir sonra yavaş yavaş insanlar adepte olurlar birdenbire kendi soluklarını kendi heyecanlarını o kanunların içinde bulu verirler eğer o kanunları vaz edenler o milletin içinden çıkmışsa Beşeri olan şeylerde aksamalar o kadar çok olur ki onlarda tam bir tetabuk, mütabakat, muvaffakat görmek mümkün değildir. Ama beşerin sesini, soluğunu yapan, icat eden, yaratan, maddesiyle, manasıyla beşeri var eden, Hz. Allah'tan de bu kanunlar Celle bu. beşer intibak ettiği zaman sesiyle, soluğuyla, her şeyiyle kendisini o mevzuat içinde bulacaktır bir de pratik hayata işi döktüğü zaman adeta önünde ışık tutan, hayatı Kur'aniyeyi önünde ışık tutan rehber gibi müşahede edecektir. Kur'an'ı menzillere hayatında uğradığı zaman, ibadeti tahttan alın da ak akidevi meselelere kadar, ondan alın da muamelata dair, hatta cezai şeylere dair, yani dini tabiriyle ukubata dair, hangi menzile, hangi Kur'an makamına uğrarsa uğrasın, daha evvel oraya gelmiş, misafir olmuş, izas ve ikram görmüş gibi bir ülfet, bir ünsiyet içinde o Kur'an'ı, menzilleri yadırgamadan karşılayacaktır. Esasen Kur'an'da insanın vicdanının teşrihatı vardır. Ruhlarınızdan aksi misal kalan Allah'ın ifadesidir Kur'an-ı Kerim. Sizin maddi yapınız daha atomlar âlemindeyken, sizin ruh, ruhunuz cihetiyle, ruh âleminiz itibariyle, nefsi kelam-ı ilahi itibariyle bir münasebetiniz vardı. Bir konuşmanız vardı, ilahi tedrisatın rahlesi önünde bir çökmeniz vardı esasen. Belki dünyada çakan bir şimşek yoktu daha, ses yoktu, soluk yoktu, hareket yoktu, tarraka yoktu. İnsanın ebedi baki varlığına dayalı ruhlar vardı ve bu ruhlardan nisa kalınıyordu. Kelami ilahi lafsi kelam olma durumuna gelememişti, gelmemişti. Nefsi kelam itibariyle Allah Celle Celaluhu sizden söz alıyordu. Ve bu vicdanınızda makes vuruyordu. İşte bu vicdandaki makesttir ki insan aklıyla Allah'ı inkar etse bile sıkıştığı anda Allah diyecek, vicdanındaki bu duyguya tercüman olmaya çalışacaktır. Bu lafızların ötesinde, kitapların ötesinde, bütün yazışların ve okuyuşların ötesinde insanla Allah'ın Celle Celaluhu bir halik, bir mahluk münasebetinin ifadesidir. O yaratan sen yaratılansın, o konuşan sen dinleyensin, Ondan kutsi şeyler gelir, senin ruhunda ma kes bulur. İşte bu mananın tezahürü, ifadesi ve inikâsıdır. Belki çok su götüren şu aksi misak meselesi, ruhlarla Allah Celle Celaluhu'nun o bezimde münasebetleri, orada söz veriş ve alış, Descartes belki her şeyi buraya bağlayacaktır. O vicdanla meseleyi hal yoluna girerken, Berkson bütün kevni ve nefsi delilleri kafasından atarken, iç alemine, ledünniyatına dalarken, sezisiyle bu meseleleri halletmeye çalışırken, buraya müracaat etmektedir. Ve nece ehlullah ve evliyaullah, ben gerçekten onu duyabilmek, hissedebilmek, Gerçekten onun marifetini erebilmek için kafamda meknuz, mekni, bütün malumatı kitaplara atı verdim. Vicdanım bana öyle şey söyledi ki ne bir veli onu dile getirebilir, ne de nebinin kitabında bulmak mümkündür. Ama Kur'an müstesna bir hüviyettedir. O ismi azamdan geldiği için, bütün esma ilahinin tercüman olduğu için. Ve en mükemmel fert olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a hitap edildiği için bütün beşeri heyecan ve solukları, beşerle alakalı her şey onun içinde görmek ve duymak mümkündür. Cenab-ı Hak bu kutsi kitaba layık muhatap eylesin bizleri inşallahü teala. Her defasında biraz da tavrı aklın haricinde, hisleri aşarak Arzettiğim ettiğim, bazen anlaşılır, bazen anlaşılmaz, şu sözlerden ötürü efkârı bulandırıyor, tesvilatta bulunuyorsam, Cenab-ı Hak af ve mağfiret buyursun. Esas, duygu, düşünce ve niyetimin gönüllerde makes bulmasını rütfuyla temin etsin. İnşallah. Kur'an'ın gaybi ihbarat ve işaratı onun harikulade, beşer tavru ve takatının üstünde bir karşımıza çıkar. Bu hususu iki cümleyle hülas edecek olursam ileride arz edeceğim şekliyle. Kur'an-ı Kerim'in geçmiş hadiselerden, kavimlerden, o kavimlerin yaşadığı mekanlardan, yerlerden, coğrafyasından bahsetmesi, gaybi ihbarattır. Nasıl gaybi ihbarat oluyor arz edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in gelecek kavimlerden yine bu istikamette bahsetmesi, ileride zuhur edebilecek hadiseleri sırayla insanlara anlatması ve vakti geldiği zaman o hadiselerin bir sinema şeridiyle sinemada seyircilerin enzarına arz edilir gibi arz edilmesi, İstikbale matuf gaybi haberleri vardır. Bunu da şöyle tasnif edelim. Saadet asrında ümmetinin zaferleriyle alakalı gaybi haberler. Daha sonra gelecek ümmeti Muhammed'in zaferleriyle, fetihleriyle alakalı gaybi haberler. Çok sarih olarak söylemiştir ve bir de ileride zuhur edebilecek bir kısım, harika hadiseler, zafer değil ama harika hadiseler, bunlardan haberler. Ve bu haberleri de ikiye tasnif edelim. Bir sarih olarak çok açık bunlardan bahsetmesi, en âmi, en cahil dahi baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in ileride olacak bu hadiselerden bahsettiğini sezecek şekilde bahsetmesi, bir de kinayı bir kısım kapalı lafızlarla, işare yollarla bu meseleyi ele alması, dile getirmesi ve bahsetmesi şeklinde Teala ayetlerden misallerini bak bakalar içinde pratik hayattaki durumuyla önümüzdeki bir iki derste size arz etmeye çalışayım bunu. Gaybi haber meselesi çok mühimdir. İnsan geçmiş zamandan eline bir tarih geçerse haber verebilir. Mesela bundan işte 2000 küsür sene evvel, 3000 sene evvel Mısır'da yaşamış firavunlardan bahsedebilirsiniz. Babil'den bahsedebilirsiniz. Hatta onun müthiş kulesinden bahsedebilirsiniz. Oradan gökyüzünün rasat edildiğinden bahsedebilirsiniz. Tarihler yazıyor bunu. Bunlara gaybi haber denmez. Fakat bu haberlerin ulaşmadığı, mağarada yaşayan insanlar arasında bu haberlerden bahsedilirse, bu haberler kaybi haberlerdir. Çeşitli kavimlerden bahsedersiniz ama bu kavimlerden sizin eliniz, elinizdeki kitaplar bahsediyorsa, mesela Roma'dan bahsedebilirsiniz, Makedonya'dan bahsedebilirsiniz, Hatta teferruata inerek Makedonya'nın müthiş krallarından bahsedebilirsiniz. Topal Filip'ten bahsedebilirsiniz, İskender'den bahsedebilirsiniz. Bunlar tarihin yazdığı ve sizin bellediğiniz şeylerdir. Mümkündür bunlar. Ama öyle şeyden size haber verilse ki, tarih o cemaatin adından bahsetmiyor. Öyle bir milletten bahis yoktur tarihte. Siz o türlü şeylerden maziye ait haber verdiğiniz zaman, Belli ki siz zamanı aşıyorsunuz, kitapları aşıyorsunuz, beşeri ilmin sınırlarını aşıyorsunuz, bütün aşılabilecek her şeyin üzerinde aşılmaz birinden ders alıyorsunuz. Bütün mütenahileri aşıyorsunuz, namütenahinin rahle-i tedrisi önün oturuyor, dersinizi ondan alıyorsunuz. İşte Kur'an'ın Maziye ait ihbaratı ı tamamen bu cümledendir ve bu cümleden olarak ele alacağız. İnsan geçmişten verdiği haberlerde biraz mesele su götürebilir, tereddüte mahil kalabilir. Halde cereyaneden eden hadiselerden haber vermesi tamamen mümkün gibi görünür. Fakat istikbale ait haberler, bir beşere isnat edilmesi ya o mucizedir, veya o zat öyle müthiş bir deha vardır ki, bin sene evvel hadiseler nasıl cereyan ediyor, nasıl bir seyir takip ediyor, hadiselerin seyrine göre nasıl bir zuhurat olacağını keşfediyor. Ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın daha ziyade ağırlığıyla ihbaratı ı gaybiyesi budur deyip, bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. Elli sene sonraki durumdan insan bahsedebilir. Düşünün ki materyalist bir felsefenin kurucularından bir tanesi, Rusya'daki şu korkunç sistem zuhur etmeden evvel o, o, sistemin Almanya'da zuhur edebileceğini, Avrupa'da zuhur edebileceğini iddia ediyordu. Diyordu ki şu ateist sistem, şu inkarcı sistem, şu tarihi maddecilik Avrupa'da zuhur eder. Niçin orada zuhur eder? Çünkü orada daha korkunç bir dengesizlik vardır, sınıf mücadelesi vardır. Orta çağ'dan bu yana süre gelen bu sınıf mücadelesi, orada bu komünizmin, ateizmin vücut bulmasına, sübüt bulmasına sebebiyet verecektir. 50 sene sonra başka bir yerde oluyor, bir asır geçmiyor, Rusya'da oluyor. O aklının köşesinden geçirmiyordu Rusya'da öyle bir şey olacağını. Bakın istikbale ait bir şey haber veriliyor, hadiseler hepsi sırayla yola çıkmışlar. Buradan Ankara'ya yaya yürümek üzere yola çıkan insanlar gibi yola çıkmışlar. Ben sen tahmin ediyorsun. Diyorsun ki bir insan bir saatte 5 kilometre gider ortalama. 2 saatte 10 kilometre gider. 24 saatte dinlenmesiyle şu kadar gider. Buradan Afyon'a kadar şu kadardır hesap var yapıyorsun. Yapıyorsun ama sen afyonda beklediğin zaman Uşak'a gidiyorlar. Uşak'ta beklediğin zaman Salihli'ye aşamamışlar. Talihli de beklediğin Anbornova'yı çıkamamışlar. Hep yanılıyorsun. Çok yakın bir istikbala ait karineler ortada, emareleri ortada. Vardığınız tahminler sizin yüzünüzü kızartıyor, mahcup ediyor. Tahmin ederim ki Karl Marx Rusya'da komünizmin zuhur ettiği an hayatta olsaydı kederinden ölürdü. Çünkü bütün tahminlerinde yanılmıştı. %99,9 yanılmıştı tahminlerinde. Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesine geldiğimiz zaman zamanıyla, mekanıyla hadiseleri sıraya koydu mu, falan yerde şu gittiğin an onunla göre görüşeceksin orada, en ufak bir inhirafın olmadığını göreceksin. Ve bu hadise elli sene falan filan değil, hiç emaresi olmadı yola çıkanın bulunmadığı bir dönemde, gökte bir şimşek yok, semada bir tane yıldız mevcut değil. Ama o göklerde yıldızlardan, bir cennetten bahsediyor. Sırası geldiği zaman onların zuhur ettiğini göreceksiniz. İşte biz buna diyoruz ki, hadiselerin ışığı altında bunları değerlendirip o neticeye varma imkanı olmayan hadiselerdir. Ondan dolayı diyoruz ki, bunları ileride böyle yaratacak Allah celle celaluhu, yaratmadan evvel peygamberliğe delil olsun diye ona bildiriyordu ve o da söylüyordu. İstikbale Matuf Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberler, uzak, yakın istikbali sırasıyla misallerini arz edeceğim, böyle göreceksiniz. Bu haberlerin bir kısmını sarih olarak ayetlerde müşahede edeceğiz. Kur'an nasıl oldu, kendinden sonra şu kadar asır sonra veya elli sene sonra, yüz sene sonra ne oldu bunları göreceğiz. Bir de bu arada Kur'an-ı Kerim'in işaretleri vardır, göz kırpışları vardır. Tefsirci bunu çok güzel yakalamıştır. Bin sene evvel yaşayan bir tefsirci, Kur'an-ı Kerim'in nüzulundan bin sene sonra, 1300 sene sonra meydana gelecek hadiseleri yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'in o işaretlerini yakalayarak yazmıştır. Bin sene sonra Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden mana çıkarsınlar, bunları sıraya koysunlar, vakti geldiği zaman onlar da zuhur etsin ve siz müşahede edin. Bundan da misaller arz etmeye çalışacağım inşallah. İşte şu bir iki derste uzatmadan geçeceğim bunu da, bir iki derste Kur'an'ın bu yöndeki mucizesini, takdimi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an-ı Kerim geçmiş cemaatlerden haber veriyor. Kur'an-ı Kerim haber verdiği, vereceği ana kadar da beşer tarihinde Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği cemaatlere dair bir malumat bilmiyoruz. Mesela Arap ediplerini, Arap yazarlarını tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in mevzu olarak ele aldığı meselelere dair hiçbir şey yazıldığını bilmiyoruz. Bu mevzuda ben çok rahat konuşuyorum ve kodiri meydan diyorum. Cahiliye devrine ait tarihleri getirsinler, Arap tarihini. Değil öyle başka kavimlerden bahsetmek, Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'den bir tek kelime içinde var ise ben her şeyden vazgeçerim. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir muhitte, kimsenin hiçbir şey bilmediği bir muhitte neş'et ediyor. Ama Tevrat'tan, İncil'den öyle bahislerle sahneye çıkıyor ki, o ilimlerin her şeyini teferruatıyla, tefsiriyle, şerhiyle biliyor gibi görünüyor. O kitaplarda ittifaklı olan meselelerde muvafakat ediyor, ihtilafa düştükleri yerde de tasfih ediyor. Bir hakem kesiliyor onların başında ve bu kitabı mukaddes nebiler nebisinin dilinde mi buluyor? Hayatında iki defa Şam'a yahdan başka cesiretül arabın dışına çıkmayan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın dilinde mi buluyor? Kur'an-ı Kerim İsrail Hazreti Mesih'e nesepsiz diyorlardı. İncilci onu takdis ediyordu. İstilafa düştükleri bu noktada onun Allah'ın elçisi olduğu ile geldi. Öbürünün nesepsiz iddiasını reddetti verdi. Berikinin de sen ilah diyorsun ona bu da sapıktır dedi tasdiyi verdi. Bu bir hakemlik meselesiydi. İsrail peygamberler hakkında ne eracif ne ten ne iftiralar vardı. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda öyle hakemlik yaptı ki sonra karıştırdık biz Hz. Aleyhisselamın suhuflarını karıştırdık. Karıştırdık Danyal Aleyhisselamın suhuflarını, de ne görelim, gizli olan bu kitaplarda aynen Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi peygamberlerden bahsediliyor. Artık Kur'an-ı Kerim bir kısım İsrail kitaplarında da bahsedildiği gibi Hazreti Musa'yı haşa sarhoş bir insan olarak ele almıyordu. Ona Sokrates gibi bir filozof nazarıyla bakmıyordu ama İsrail, adi İsrail kendi peygamberini bu hale getiriyordu. Kur'an hakemlik yapıyordu, taskih ediyordu. Halbuki Nebiler, Nebisi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, sen elinle yazı yazmadın. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُطِلُونَ O zaman ehl-i batıl, batıl şeylerle sahneye çıkanlar tereddüte düşeceklerdi. Sen yazı yazma, okuma bilmezsin diyordu. Bilmiyordu ama sanki Tevrat'ta gözünün önündeydi, İncil'de gözünün önündeydi, bütün nübüvvet müessesesi gözünün önündeydi, o Tevrat'a ve İncil'e bakıyor, tatlı tatlı nübüvvet sentezleriyle beşerin karşısına çıkıyordu. Peygamber şöyle olur diyordu, şu opak damene yakışmaz, şu uygun değildir nebiye diyordu, hakemlik yapıyordu. Bu hususun misallerini Kur'an'ın lafzındaki fesahat, belaat ve edebi yönünü arz ederken her Peygamberi Kur'an nasıl ele aldı, cemaatini nasıl ele aldı, orada şerh etmiş olmama binaen geçiyorum bunu. Siz bütün peygamberlere ait kıssaların kavimleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de bir sıra takip edip, gözünüzün önünden geçtiğini müşahede edin ve bırakın, ben başka şey anlatayım. Geçmişte yaşamış çeşitli kavimleri Kur'an-ı Kerim ele aldı. Ad dedi, semud dedi, himyer dedi bahsetti veya irem dedi bahsetti onlardan. Halbuki biz biliyoruz yakın zamana kadar Avrupa'da Batleymus'un tarihin intişare edeceği ana kadar bu cemaatlerden bahseder tek tarih yoktur. Bu mevzuda da iddia ediyorum. Avrupa'da Batli tarihi intişar edeceği ana kadar attan, attan, semuttan bir tek kelime ile Bahti Ama çok eski devirlerde yaşamış bir bakıma hem de bir astronomi alimi olan veya kozmografi alimi olan bu zat, bir taraftan coğrafya yazmış, tarih yazmış, Görüyoruz ki sonra tarihinde o, attan o adite gibi, direnkçe şeyiyle, semuddan da tuhumidite gibi kelimelerle bahsediyor. Ve semuddan bahsettiği yerde çok gariptir. Aynı zamanda iremden de bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i el aldığımız zaman, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّت۪ي لَمْ يُخْلَقُ اَلَمْ تَلَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّت۪ي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادٍ Vel Fecri suresinden bir ayeti okudum. Allah at kavminden bahsederken arkasından iren medeniyetinden de bahsediyor. Arim Seyli'nin yıktığı barajdan bahsediyor. O cemaatin mükemmel bir medeniyet kuruşundan bahsediyor. Baraj usulüyle ortada usuladığından bahsediyor. Biz Batleymus tarihini okuduğumuz zaman orada çok uzun boylu yaşamış bir medeniyetten bahisler görüyoruz. Ama bu orta çağda Avrupa'da intişar eden, ancak orta çağda Avrupa'da bilinen bir tarihtir. Ve bu tarih zuhur edeceği ana kadar da size bir şeye dikkatinizi rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in tarihi vakaları nakletmesinde bazı uğradığı temkitler vardır. Uğradığı temkitlerden bir tanesi de buydu. Avrupalı müsteşlikler diyorlardı ki, Kur'an at kavminden, semud kavminden bahsediyor. Halbuki biz yazının yazılmaya başladığı günden bugüne, böyle cemaatlerin yaşadığına dair en ufak malumatımız yoktur diyorlardı. Binaenaleyh Kur'an, hayali şeylerdir diyorlardı. Tarih Avrupa'da intişar edince birdenbire hayret dehşet içinde çeneleri bir karış aşağıya düşüverdi. Şam'ın ötesine gitmemiş nebiler, nebisi bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ Ad kavmine Rabbinin ne yaptığına bir bakmıyorlar mı? Bir akıl erdirmeye çalışmıyorlar mı? Meseleyi künhü kavrama mevzunda gayret ters sarf etmiyorlar mı? Kim at kavmi? İram, Zatil ve imâd. İrem cemaatidir. Yüksek yüksek sütunlarla binalar yapan bir cemaattir. Muhteşem bir medeniyet kuran bir cemaattir. Taşları, mermerleri yontan bir cemaat. Başka bir yerde onların sellerinden bahseder, barajlarından bahseder, ve güzelim bağ ve bahçelerinin sadece diken bitirir bir hale geldiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Demek oluyor ki arkeolojik araştırmalar, kütüphanelerde küflenmeye terk edilmiş kitaplarda araştırmalar, iyice ortaya zuhur ettikçe Kur'an-ı Kerim'de tenkit edilen meseleler tarihe dair birer sıtkı ve sabit mesele olarak karşımıza çıkacaklardır. Cenab-ı vâcib delil olarak yaratıp ortaya sürdüğü bütün bu telaini değerlendirip, kalbi hayatını tamire, bizleri muvaffak kılsın, Kur'an-ı Beyana karşı kalbimiz izanla doldursun inşaAllah-u Teala. Mesela yine Kur'an-ı Beyan, Firavunlardan bahsediyor ama Firavun tarihte geçiyor. Belki, bu yönüne bir mucize nasarıyla bakılmaz ama, hadiseleri fezleki olarak ele alması, karakteristik durumlarıyla, ukdeyi hayatiyeleriyle takdim etmesi, makallara o kadar aşina ve nigehban olduğunu gösterir ki, cihan harbini bizim yüz yaşındaki adamlarımız nasıl bilir, biraz da tarih bilirse. İşte öyle bir bilgi, irfan, tahtına oturur meseleleri rahatlıkla anlatır. Ben Çanakkale'yi, Görüp, yaşayan, anlatanların belki yüz tanesinden dinledim. Ama yine de bu mevzudaki malumatım benim, ilmel yakîn mertebesindedir. Onları duydum, değerlendim, değerlendirdim, anlatıyorum. Fakat bir de bir kolunu kaybetmiş, hala yüzünde bir yara izi vardır Çanakkale'de, İngiliz kurşunu delmiş onu. Baçağını kaybetmiş bir adam görürsünüz, 70-80 yaşında, o hadiselerin içindedir. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın kader planı içinde düşen sahada, o mücadelesini vermiştir. Belki umum dönen dolapları anlayamamıştır. Ama kendi varlık sahası içinde cereyan eden hadiseler öylesine nikah ki, anlatırken o günü yeniden yaşıyor gibi olur. Bu meselenin hakkal yakınını verir. Kurşun nasıl insanın yüzüne gelir, nasıl gözü kör olur, nasıl bacak gider, o bunların hakkal yakınlığı yaşamış, anlatıyor. İşte Kur'an'ın bu cemaatlerin ukde-i hayatiyelerini anlatırken, böyle çok hakim anlattığını müşahede ederiz. Meselelerin ukde-i hayatiyelerini takdim ettiğini görürüz. Mesela Firavun'u bahsediyor. Firavun'un gark olduğunu da bahsediyor. Bu meselede tenkit ediliyordu düne kadar. Avrupalı müsteşrikler tarafından, dünün müşrikleri gibi. Müsteşliklerin tercümanı olan Taha Hüseyin gibi, doktor Taha Hüseyin gibi kefere ve fecere tarafından tenkit ediliyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'e göz kapamışlardı. Firavunun kark olduğunu bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki işte Musa'ya muasır olan Firavunun mumyalar içinde şurada durduğunu biz görüyoruz dediler. Şayet o Firavun ise, Amnofis ise şayet. Sonra... Kur'an-ı Kerim'in ayetine baktığımız zaman gördük ki Kur'an-ı Kerim öyle inkarla ona yeltenenlere karşı o noktada dahi hukteyi hayatiyeyi yakalamış çıkıyor karşılarına. Falyawma naci ke bi bedenike li takuna ayet. Seni galek ettik. Fakat cesedine neca vereceğiz, canına değil. Vücudunu dışa çıkaracağız arkadan gelenler de görecek ve ibret olacaklar diyoruz, çok sarih olarak söylüyoruz. O zaman garazlı, kinli, nefretli kimseler yine hayret ve şaşkınlık içinde kendilerinden geçtiler. Nuh tufanını Avrupa tarihçileri inkar ediyorlardı. Veya bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'e hücum ediyorlardı. Ama küflü, üfunetli kütüphanelere girdiklerinde, Cidden bir zaman dünyayı korkunç bir tufanın bastığını gördüler. Vesikalar bu mevzuda kendilerine o kadar kanaat verdi ki Cudi Dağı'nı aramaya başladılar. Everest tepesinin başına çıkmaya başladılar. Allahu Ekber Dağı'nın başına çıkmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim ise vakayı yakaladı en ince teferruatına kadar. Kafanda hiçbir istifam bırakmayacak şekilde sana anlatı verdi de i̇şte bütün bunları anlattıktan sonra o şanlı yüce nebiye şöyle diyor. Tilka min el nuhiha ileyk ma kunt ta'lemha min qabl hada. Allahu Ey yüce nebi. Bunlar bizim sana vahyettiğimiz şeylerdir. Bu bizim anlattığımız meseleleri ne sen ne de senin cemaatin bilemezdi ondan evvel. Biz ettik de öğrendiler. Ceziretü'l-Arap'ta bunlardan bahis yoktu. Orada yazan hiçbir yazar bunlardan bahsetmiyordu. İşte cahiliye devrinin bütün şairleri ve onların divanı eşarları ortadadır. Bir tek kelimeyle Nuh'dan, Nuh'un tufanından bahsediliyorsa biz bırakalım bu işi. Ama göreceksiniz ki tek kelimeyle bahsedilmiyor. Bundan anlaşılıyor ki, Kur'an aleminin arkasında esasen vahyi semavi vardır. Kur'an'ın arkasında Allah vardır Celle Celaluhu. Bir yönüyle ilahi teyidat altında olan bu Kur'an-ı Kerim'in, himaye ve siyaneti altına girmeye Allah bizleri muvaffaklasın. Bunlarla çok kısaca, geçmiş kavimlerin karakteristik durumlarını, Kur'an'ın edebi yönünü anlatırken, psolojik yönüne az dikkatinizi çekerken, nasıl sesiyle soluğuyla o cemaatleri sahneye sürdüğünü, onları size gösterdiğini, nefeslerini kulaklarınıza duyurduğunu arz etmiştim Ama derme, çatma arz etmeye çalışmıştım. Onun için o malumata havale ederek, istikbalden Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberlerden mevlai i Müteal'in lütfedebileceği, lütfedeceği, benim masar olabileceğim bir iki tanesini arz edeyim. Sürçü lisandan, ona karşı suyu edepten Allah beni de, sizi de muhafaza etsin. İnandığımız Allah'ın huzurunda tavır ve davranışlarımızı ayarlama, sesimizi, soluğumuzu ayarlama çok zordur. Nefsin ağır basması, galebe çalması kalbin ihmali neticesinde bazen o kadar saatte suyu edepte bulunuruz ki insanın aklı başına geldiği zaman ne dedim, ne ettim, nasıl günah işledim diye icabından yerin dibine girmek ister. Ben de tığırtgan bir hava ile şuraya kadar arz ettiğim şeylerin verasında işte bu türlü bir heyecan duyuyorum. Allah affetsin. Kur'an-ı Kerim, istikbalden verdiği haberler, geçmişten verdiği haberlerden çok başkadır. Hele zuhuruna imkan ve ihtimal verilmediği bir devirde onlardan bahsetmek çok harikadır. Bir ayetin yarısını size arz edeyim. Resul-i Ekrem Vesselam'ın İnsanların eliyle kendisine zarar gelmeyeceğini anlatan ayet-i kerime. Biz hepimiz yaşıyoruz. Ve herkes bir sahada bir çeşit çırpınış içindedir. Ben kendime göre kurduğum karınca yuvasının, bir kısım böcekler tarafından tahrip edilmemesi, haşere tarafından tahrip edilmemesi için kendime dikkat ediyorum. Yuvaya da dikkat ediyorum. Bu yuva bir karınca yuvasıdır. Aman diyorum, Kem talih bir insan, kem bir el, kem bir bakış, kem bir davranış, kem bir düşünce bizim planımızı alt üst eder. Biraz dikkat edelim. Arkadaşlar da biraz hassas uyunu zahiri olsunlar, uyanık göz olsunlar. Karıştırmayalım bunu. Bize uzanacak ellere meydan vermeyelim diyoruz. Boyumuz nedir, bozumuz nedir? Altına girdiğimiz davanın çapı nedir ki bu kadar endişe duyuyoruz? Topyekün insanlığın saadetinin hamili bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o varsa beşer saadeti erecektir. Onun hayatını hatime çekildiği an, bütün yıldızlar bağ kopmuş tesbih tanesi gibi dökülecek ve bir leyli yelde hakim olacaktır. O hayatına ihtimam... Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, çok ihtimam gösterilmesi gereken hayatı Allah tarafından teminat altına alınıyordu. En küçük bir tereddüten mahal bırakmayacak şekilde teminat altına alınıyordu. O sokak sokak gezecekti. Bucak bucak dolaşıp hakkı anlatacaktı. Başına bazen taş atacaklar, bazen tükürük atacaklardı. Bazen toz toprak saçı vereceklerdi karşısına ordularla çıkacaklardı. Bedir'de çıkacaklardı. Uhud'da çıkacaklardı, Hendek'te çıkacaklardı. İstirahat buyurduğu yerde etrafını saracaklardı. dal kılıç karşısına dikileceklerdi. Hayatına kastetmek üzere selli seyf edeceklerdi. Fakat bütün bunlarda o öyle ciddi bir sıka, öylesine Allah'a derin bir itimat içindeydi ki hiç sarsılmadan, fütur getirmeden Tertemiz itminan içinde bir hayat yaşadı. Kur'an vallahu ya'simuka ya minan nas demişti. Ey şanı yüce nebi seni bir kandil gibi beşer ufk atan Allah celle celaluhu hiç dirigetme, hiç endişelenme. O seni koruyacak, muhafaza edecektir. Sana kem el uzanamayacak. Kötü planlar sana zarar vermeyecek. Dönen tuzaklar hep akım kalacaktır tuzakları da anlatıyor. Ve izemkurubikellazinakferu liyesbituka ev yaqtuluka ev yuhrujuk veyenkurun veyenkurullah. Seni asmak, idam etmek üzere planlar yapacaklar. Seni memleketinden çıkarmak üzere planlar yapacaklar. Akla hayale gelmedi kötülükleri sana tatbik etmek üzere planlar yapacaklar. Böylece tuzaklar, hileler çevirecekler. Allah mukabele edecek ve akim bırakacak. İnnehum yekidun keyden ve akid keyda. Fe mehilil kafirin emhilhum Onlar tuzaklar, komplolar hazırlayacaklar. Allah bütün tuzaklarını bozacak, mukabele edecek. Sen onlara mehil ver. Allah celle celaluhu başlarına getireceği badireleri getireceği ana kadar ...bütün tarihi hayatıyla teminat ve emniyet altında olduğunu görüyoruz. Bu ayete öyle itimat etti ki Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... ...biz sahih hadis kitaplarında, hususiyle Ahmet Hanbel'in müsnedinde şu hususu görüyoruz. Hazreti Ayşe naklediyor. Diyor ki, bu ayet ineceği ana kadar resul Ekrem hayatına çok titriyordu. Hayatının muhafazasına çok ehemmiyet veriyordu. Medine'de ikinci sene veya birinci senenin bitimi ilk izdivaç olmuştu. Bir gece sabaha kadar soluk soluğa hiç uyumadı. Sağdan sola döndü, soldan sağa döndü. Ezlacı tahiratin yoktu. Bütün gece Hazreti Ayşe ile beraberdi belki o zaman. Dedim ya Resulallah çok çok yaşan duyuyorsun. Buyurdular ki keşke bir salih insan olsaydı da beni korusaydı ben de yazsaydım. Bana Yahudiler bir kötülük yaparlar vardı bunun arkasında. Tam o sözünü bitirmemişti ki bir kılıç çakırtısı duydu kapının önünde. Seslendi ne biler ne bizi kim o? Ana Sa'd ibn Ben Sa'd ibn Vakkas. Ne arıyorsun burada? Aklıma geldi ya Resulallah sana bir kötülük yaparlar. Sabaha kadar senin perdedarın olayım diye geldim buraya." dedi. O hayatın ehemmiyet veriyordu. Duyduğu heyecan kadar Allah indadına koşuyordu. Ama bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra... Vallahu يَعْزِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ la لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Allah seni koruyacaktır. O kafir kavmin sana el uzatmasına meydan vermeyecektir çıktığı cemaatini topladı şöyle dedi. Ya Yuhannas, inçirfu. Fakat hasmenullahü teala. Ey cemaat ayrılın artık. Allah bundan öte beni muhafaza edecektir. Sizin beklemenize lüzum yok diyordu. Yatakta vefat ettiği son dakikaya kadar uzanan binlerce el vardı. Fakat bir kötülük yapmadan akim kalmıştı hepsi. Birisi el uzatamamıştı. İşte onun o on iki sene veya on senelik mübarek hayatına dair Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların çok zayıf olduğu bir dönemde nebiler nebisini el uzatamayacaklar şeklinde verdiği haberi Resul-ü Ekrem nurlu feyizli hayatıyla on senelik hayatıyla tasdik edivermişti. Siz şimdi misallere bakın. İbni Hibban Müslim, Ebu Hüreyre'den şunu naklediyorlar. Vakanın değişik olduğu mevzuunda hadis ravileri ihtilaf etmekle beraber Ebu Hüreyre gibi Ashab-ı Suffe'den namdar bir zat diyor ki zatür Rikaadaydık rika'daydık. zat -Rika dair şerifleri umumiyet itibariyle Ebu Musa'l-Aşheri rivayet eder. Ayaklarına bez bağladıkları, giyecek şey bulamadıklarından ayaklarının yaralanmasını bu suret önlemeye çalıştıkları bir vakaydı. Biz İşimizi bitirdikten sonra dönerken, çok defa Resul-ü kendi duygu, düşünce ve heyecanlar içinde baş başa bırakırdık. Bir ağacın altında istirahat ederdik. Khususuyla böyle bir ayetle teminat altına alındıktan sonra artık bizim içimizde de bir endişe, bir tereddüt yoktu. Allah onu muhafaza buyuracaktı. O sahibi, sahibi İsmet Nebi'yi, maddi günahlardan tevekki eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Manevi zararlardan da Allah himaye edecek, o noktada da ismet verecekti ona. Derken herkes ağaçların altında istirahat ediyordu. resul Ekrem de istirahat ediyordu. Bir aralık bir gürültü duyduk, koşup yanınıza, yanına gittiğimizde değişik rivayetlerde değişik şekilde anlatılıyor. Karşıda Gores isminde bir kafirin diz oturduğunu gördük. Bu rasûl Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı adım ve adım takip ediyordu. Orada ağaçın altına girip yattığını görünce kılıcını hemen kınından çıkardı ve Resul ü Ekrem'in karşısına dikildi. ''Etehâfunî'' dedi. ''Benden korkuyor musun?'' ''Allah Resulü fütursuz, la'' dedi. Hayır. Temen yemne'uni minni'' ''Seni benden kim koruyacak, kurtaracak'' dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden, fütursuz, Allahu yemne'uni minka dedi. Beni senden Allah koruyacaktır. Sarsıldığı elinden adamın kılıç düştü. O nasıl bir mehabetti, nasıl bir şeydi? Veya Cibril'in devreye girip nasıl müdahale etmesiydi aklımız almaz. Bizim görebildiğimiz şey şudur. Adam ya resul Ekrem'in karşısında dizdir titreyen bir mücrim halindedir veya diz gelmiş ona inkiyat etme havası içindedir. Kendi cemaatine döndüğü zaman ama cemaatine döndüğü durumunu Müslim ve İbn İbban anlatmıyor. Daha ziyade biraz daha zaaf gördüğümüz magazi yazarları anlatıyor. Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum diyordu. Bundan anlaşılıyor ki Allah Celle celaluhu. Allah seni koruyacaktır demiş hayatı boyunca da korumuştur. İşte bak ha. Hicret ederken kafirler evinin etrafını sarmıştı. Allah korudu Celle Celaluhu. Allah muhafaza etti. Behvüneyim'de görüyoruz. Buhari, Müslim vakayı naklediyor. Hazreti Ali gibi çok namdar, Hayder-i Kerrar, şah Merdan, haykırdığı, kükrediği zaman kafirin ödü koparan, ödünü koparan bir tilaver diyor ki, biz sıkıştığımız an cesaret almak için, Resul-ü Ekrem'in arkasında toplanırdık. Onda öyle bir muhabbet, öyle bir cesaret vardı ki, insan yanına geldiği zaman, manyetik alanına girdiği zaman, arslan kesini verirdi. O dairenin dışına çıktığın zaman da kedi olurdu. Resul-ü Ekrem'in arkasına sığınıyorlar. Hüneyinde Havasin Yaman ok atıyordu, Yavuz atıcıydı bunlar. Onun için ilk planda coşkunlukla onlara doğru giden sahabinin gençleri, ansarın gençleri, muhacirin gençleri oklar karşısında yerlerinde sebat edememiş. ikbal birden idbare dönü vermişti. Kader tam güleceği an kendilerine birdenbire marksus bir şekilde tahavil etmişti. Geriye doğru çekilirken herkes çekiliyordu. Düşmanın karşısında etrafı düşmanla sarılır hale gelmiş sadece resul Ekrem vardı. Atının üzerinde bütün coşkunluğuyla atını ileriye doğru mahmuzluyordu. Amcasının oğlu Haris İbn-i zorla zimamı zaptetmeye çalışıyordu. Dudağından dökülen şu sözler bir anda havada ihtizazlar meydana getiren mevceler halinde yayıldı. Enen nebiyyü lakiz. Anadolu Abdul lakin Ben Allah'ın resulüyüm, yalan yoktur. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Abdul Muttalib'in yalan yok. Nereye kaçıyorsunuz? Allah'ın nebisi olmak şöyle dursun. Nebi kaçmaz hiçbir zaman. Abdul bile kaçmamıştı ben onun oğuyum. Abraha'nın karşısına merdana çıkmıştı ben onun oğuyum. Soyum, sopum, hasabım, nesebim bellidir. Siz medar iftar olarak onu anlatırsınız, o bile kaçmazdı. Bir de bu tertemiz soya, nübüvvet gibi tertemiz bir paye inzimam ederse, kaçma düşünülür mü? Resul-i Ekrem zor zapt ediliyordu. Okların, mızrakların yağmur dolu tanesi gibi yağdığı bir noktada, Allah Celle Celaluhu, وَاللّٰهُ يَحْسِمُكَ مِنَنَّاسِ Allah seni koruyacaktır. Fermanı kutsiyesi Yusuf i ile nebiler, nebisini muhafaza ediyordu. Uhud'da her şeye rağmen yetmiş sahabi şehit oldu. Halbuki kafirin hedefi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdı. Onu yıktıktan sonra her şeyi bitirdiklerine inanacaklardı. Halbuki Allah Celle Celaluhu Resul-i öyle korudu ki, yetmiş sahabi kesmelerine doğramalarına rağmen az cemaatten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama zarar iras edemediler. Bir dişi kırılmış bir başı yarılmıştı. O da oturmuş dua dua kavmine dua etmiş yalvarmış Allah'tan hidayet dilemişti. Bütün bu vakalarla size intikal ettirmeye çalıştığım husus ileriye matuf Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin Tarih ve hadiseler tarafından o haberin tasdik görmesi meselesidir. Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye edeceğini, himayecisi olmadığı bir dönemde haber verdiği halde, vefat edeceği ana kadar kimse ona el uzatamıyor, bütün tuzaklar, hileler akim kalıyor. O mübarek ruhunu tertemiz bir döşek üzerinde, Hz. Ayşe'nin sinesinde, Meleği alaya gönderiyor. Cenab-ı ve tekaddes Hazretleri şefaati uzmasına bizleri masar eylesin. Müminlerin gönüllerinde ona karşı duyulan heyecan, o heyecanın manası çok mühimdir. Onu sevme, o mevzuda bir şeyler yapmaya hazırlanma çok mühimdir. Cenab-ı Hak o tertemiz sineler, ve gönüller hürmetine evliyaullah böyle demede mahsul görmemişler. Bizi kalbi ve ruhi heyecanımızla kıyamete kadar payidar eylesin. El açma, avuç açma, etek açma, huzuruna gitme muhtaç olduğumuz her şey ondan dilenme, sultanlıktan üstün bir sultanlıktır. Bizi bu sultanlıkta payidar eylesin. Bir diğer misal daha müsaadenizle vereyim. İstikvale matuf şahsıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir haberin teyit ve tasdiki hususunu sadece işlemiş olduk. Bir diğer vakayı yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bu da herhalde İktarebe suresinde İktarabeti's sa'a ve enşaka'l kamer. Seyehzamul cem' ve yevalluna'd dubr. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerime yine Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe'den Mekkeden nazil olmuştur. Ayet Mekke'de nazil oluyordu. Mekke'de Müslümanlar çok zayıftı. Ne kadar zayıftı. Mekke'yi terk edip Habeşistan'a gitme mecburiyetinde olmak kadar zayıftı. Resul-i Ekrem'in vesselam taife gidip bir dayanak araması kadar Müslümanlar zayıftı. Müslümanların Mekke'yi terk edip Medine'ye gitme mecburiyetinde kalacakları kadar zayıf idiler. İşte bu ayet-i kerime o zaman nazil oldu. Kafirlerin, yırın düşmanlıkları karşısında Kur'an onlara şöyle diyordu. Bir gün bütün kefere ve fecerenin cemaati, hizipleri, partileri hezimete uğrayacak ve gerisin geri ökçeler üzerine dönüp kaçacaklar, firar edecekler. Bu mesele o kadar tavla, tavrı aklın haricindeydi ki, böyle bir neticeye kimse ihtimal veremiyordu. Veremiyordu ki, i̇bn Hatim'in rivayet ettiğine göre Hz. Ömer şöyle dedi, Ey cem'in yuhzem, ey ey cem'in yağlib'' Hangi cemaat hazimete uğrayacak, hangi cemaat mağlup olacak diyordu, hayret ediyordu Hz. Ömer bile. Kur'an, kafirler hazimete uğrayacak dediği an, Müslümanlar Mekke'yi terk etme mecburiyetindeler, Hz. Ömer, sokakta bir hakikati anlatmak için on defa ölümü göz önüne alma mecburiyetinde. Bıçaklar gayızla bileniyor, nazarlar nefretle dönüyor. Bu dönemde cemaatin, kafir cemaatinin hezimete uğrayıp kaçmasını düşünmek, tavrı aklın haricinde muhaldir. İmkansızdır böyle bir şey. sıddık Ekber'de öyle bir itimat, öyle Allah'a bir sika var ki, katiyen bunun olacağına inanıyor. Hz. Ömer diyor ki ben Olur, Allah dedikten sonra olur ama fakat ne zaman olur bilemiyordum onu. Hicret ettik. İkinci sene Betir oldu. O ridası omuzunda düşüyor, ellerini açmış dua duaya yalvarıyordu. Bu cemaat mağlup etme diyordu. Ebu Bekir ridasını omuzlarına atıyordu, o yine düşüyordu. Çektiği ısrap ve eziyeti görünce yeter ya Resulallah dedi. Allah seni hizana uğratmayacak mağlup etmeyecek, hezimet vermeyecektir diyordu. Derken birdenbire bulutlu gibi bir hava, simayı Paki Nebevi'den açıldı, güneşle beraber yağmur yağar gibi rahmet dolu bir hava hüküm verme olmaya başladı. Hem tebessüm ediyor, hem eline aldığı kumları düşmana doğru saçıyor, hem de şöyle diyordu, seyyuh zemmul cem'u ve yüvellûne dübür. İbni Hatim'e gidelim, Hazreti Ömer sözüne devam ediyor. Ben hiç ihtimal vermiyordum ama zırhının içinde o gün, yerinde duramayan, oynayan, mütemadiyen, sıçıran ne biler ne nebisini gördüğüm zaman, cemaatlerin bozulup kaçacağı günün bugün olduğunu o zaman anladım. On sene evvel haber veriyor. Haber verildiği zaman hiç şerait ve esbat müsait değil. Bütün şartlar Müslümanların aleyhinde işliyor. Bir solukta kafirler Müslümanları yutacak havadalar. Küfür öylesine korkunç bir hava bir vakum meydana getirmiş ki bir tek lokmada bütün Müslümanlar yutulacak mahiyette. Ama resul sallallahu aleyhi ve sellem gayet emin. Hz. Ebu Bekir gayet emin. emir olanlar gayet emin. Bedir'de manzara sahneye sahne arz edildiği zaman herkesin içinde bir beşaşet dalgalanmaya başlamıştı kafirler hepsi bırakıp kaçıyorlardı. Öyle kaçtılar ki Ebu Süfyan Mekke'ye kadar geldi. Anlatıyordu orada. Hazreti Abbas'ın hizmetçisi zemzem kuyusundan su çekerken anlatıyordu. Allah diyordu, biz esasen ne kılıç kullanmaya, ne de mukabele etmeye adeta imkanımız kalmadı sanki boyunlarımızdan tutuyor, götürüyorlardı, onlara da boynumuzu kesiyorlardı. Öyle elimiz ayağımız bağlandı, öylesine felç olduk, öylesine kuvve maneviyemiz kırıldı. O gün melaike-i kiram mahiyetinde görülmüştü. Enfa suresinde Kur'an-ı Kerim bunları iki yerden naklediyor, anlatıyor. Melekler belki adam öldürmemişlerdi ama müminlerin kuveyi maneviyesini teyit etmiş, Müminlerin kurdukları site İslam Devleti'nin ilk temel atma merasimi Bedir'de alkışlamışlardı bu vakayı. Kafirin kuvve maneviyesini kırmışlardı. Bir sahabi, meydanın sağında solunda bir ses duyduğunu Resul-i Ekrem'e naklediyordu. Akdim, Huz, heyzum sesini duyduğunu naklediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, heyzum, cibrinin atıdır, ileride diyen de cibirdir diyordu. Sahabi ve şahşetten içi dolup taşıyordu. Ve Müslümanlar o gün kefere ve fecereyi püskürtmüşlerdi. Ebu Süfyan da zemzem kuyusunun başında ötü kopmasın diye bir yudum su içmek için bekliyordu. Tam vakayı yanındakine anlatırken Hazreti Abbas'ın kölesi vallahi melaike dedi. Yanındaki efendisi de başına vurdu bir tane sopayla başını yardı. Bu vakalar sırasıyla yeri geldikçe cereyan ederken, bir tek hakikata parmak basıyordu. Mekke devrinde Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlık karşısında bir araya gelen, teraküm eden, partileşen, hizipleşen birbirine bağlanan, bütün kefere ve fecerenin bir gün hezimete uğrayacaklarını, arkalarına bakmadan kaçacakları haberini teyit ediyordu. Ben keseyim, nübüvveti ilgilendiren, bu hususa çok alakası olmayan, çok alakası olmayan bir hususu arz etmekle bitireyim. Bedrin zuhur edeceğini, Hüneyn'in zuhur edeceğini, ashabının hüküm ferma olacağını haber veren ve verdiği haberler, haberler sırası geldikçe çıkan o Nebiler, Nebisi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ahir zamanda Yine müminler karşısında teraküm eden, karanlık bulutlarla havayı telvis eden ve kirleten bütün kefere ve fecere hiziplerine karşı Müslümanların onların sesini soluğunu kesecek, ötlerini koparacak, dudaklarını çatlatacak şekilde tarrakalarla meydana çıkacaklarını ve yeni bir bedrin zuhur edeceğini sizlere müjde veriyor. O cemaat sahabi olduysa bu cemaatte siz olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.